Ey Muhammed biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil ancak Allah'ın azabından korkacaklara bir öğüt bir uyarı olsun diye indirdik.